Yeni yılın ilk programında 2010 yılının size ülkemize mesleki kamuoyuna dinleyicilerimize sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum. Programda alışına gelmiş olduğu üzere Şubat ayının mali takvimini, mali ve sosyal güvenlik takvimini ve gündemde yer alan özellik arz eden konulara değineceğiz. İlk başlangıç olarak 2010 yılında 2010 yılı Şubat'ındaki mali takvimle başlayalım. Öncelikle mali takvime geçmeden önce defter ve belgelerin sahibi lehine delil teşvik edebilmesi için takvim yılını takip eden ayın son gününde yani 2009 mali takvim yılı 31 Aralık'ta sona vermiştir. 2009'un Mali takviminin devam eden ayın Ocak ayı son günü 31 Ocak tatile geldiği için 1 Şubat pazartesi günü Defter ve belgelerin Sahibi lehine delil teşkil edebilmesi için Görüldü tasdığının Kapanış tasdığının Yapılması önemlidir Mali takvimden sonra Bu konuya kısaca değindikten sonra Programımızı kendi akışkanlığı içerisine devam ettireceğiz 5 Şubat 2010 Cuma, Aralık 2009 dönemine ait BA ve BS formlarının gelir idaresine, vergi idaresine verilmesi son tarih 5 Şubat 2010. 14 Şubat 2010 pazara geldiği için 15 Şubat 2010 pazartesi 2009 4. dönem kurum geçici vergi beyanının verilme tarih sonu. Demek ki 15 Şubat Pazartesi 2010 2009 dördüncü dönem kurumlar için kurum geçici vergi gelir vergisi mükellefleri için gelir vergisi mükellefleri için gelir geçici vergi beyanlarının gelir idaresine verilme son tarihi. 17 Şubat 2010 2009'a dönem geçici vergi beyanları sonucu oluşan tahkiklerin ödemesinin yapılma tarihi. 23 Şubat 2010 Salı Damga vergisi beyanı ve Muhtasar beyanlarının verilme tarih sonu 23 Şubat 2010 Salı 24 Şubat 2010 Katma değer vergisi beyanlamasının verilme son tarihi 26 Şubat 2010 Cuma katma değer vergisi beyanları sonucu oluşan tahakkuk ile muhtasar ve damga vergisi beyanları sonucu oluşan tahakkuk ödemelerinin vergi dairesine yapılma ödeme son tarihi. Şimdi sosyal güvenlikle ilgili de iki tarih var ona değinelim. 23 Şubat 2010 aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme tarihi sonu 23 Şubat 2010 Salı 28 Şubat 2010 yine hafta sonuna geldiği için 1 Mart 2010 pazartesi prim bedellerinin yani sosyal güvenlik prim bedellerinin eski ismiyle Bağkur ve SSK primlerinin ödeme tarihi sonu. Şimdi konuşmamızın başında programımızın başında defter ve belgelerin sahibi lehine delil teşvik etme şartlarından bahsetmiştik. Onun tasdik edilmesinden bahsetmiştik. Bilindiği üzere tacirler birinci sınıf tacirler yemeği defteri defteri kebir, envanter defterini tasdik ederler ve kayıtlarını işlem ve işlemlerinin sonucundaki kayıtlarını bu defterlere işlerler. Şimdi Türk Ticaret Kanunu'na göre tacirlerin tutmak zorunda oldukları defterler, işte tüzel kişi taciler, gerçek kişi taciler vs. ayrımına girmeden, tutmak zorunda oldukları defterleri, kendileri lehinde delil teşkil edebilmesi için ihtilaflarda bu defterlerin görülmüştür, diğer bir anlamıyla kapanış tasliğinin yapılmış olması gerekir. Kapanış tasliği ya da görülmüştür, denilen tasdik görülmüştür diye ibare edilen tasdik yevmiye defteri için takvim yılının takip eden ayının son gününe kadar somut örnek vermek gerekirse Aralık 2009 takvim yılının son günüdür 31 Aralık 2009 takip eden ay Ocak 31 Ocak 2010 tarihine kadar önceki yılın yani 2009 yılının kapanış tasliğinin ya da görülmüştür tasliğinin yapılmış olması gerekir. Bu 1 Şubat 2010 pazartesine tekabül ediyor. Burası, burada yeri gelmişken, envanter defteri dediğimiz defterin de takip eden 3 ay içerisinde tasdik edilmesi gerekir. Somut örnek vermek gerekirse, 2009 mali takviminin son günü 31 Aralık 2009'dur. Bunu takip eden 3 ay Ocak, Şubat, Mart yani 31 Mart 2010'a kadar da envanter defterinin tasdiği yapılması gerekir. Burada ticari defterlerin sahibi lehine delil olma şartlarını kısaca, çok ama çok kısa şekilde bahsedelim Türk Ticaret Kanunun 85. maddesine göre kanuna göre uygun yani kanuna uygun bir biçimde tutulan ticari defterleri sahibi lehine delil olarak kabul edilir. Defterlerini kanuna göre tutmayan tacirlerin defterleri onun lehine delil olmaz. İşte defterlerin sahibi lehine delil teşkil edebilmesi için görülmüştür tasliğinin kapanış tasliğinin yapılmış olması gerekir. Burada amaç bir defterlerin kanuna uygun bir biçimde tutulması birinci koşul diyelim. İki, birbirini tutan defterlerin kapsam ve içerik olarak birbirini doğrulaması, teyit etmesi yani ile envanterin gibi ve bu defterlerin birbirini teyit eden defterlerin kanuna uygun olarak tutulan, birbirini teyit eden defterlerin üçüncü şart diye kabul ettiğimiz şartta. Kanuni şekilde tutulmuş olan defterlerin kayıtların birbirini tutması ve kapanış tasdiklerinin de yapılması gerekir. Burada iki cümleyle daha şu şekilde ifade edelim. Bir tarafın defterleri kanuni şekilde tutulmuş iken, ihtilaf halinde olduğu ya da karşı taraf dediğimiz diğer tarafın defterleri noksansa veya kayıtlar birbirini tutmuyorsa, yahut hiç defter tutulmamışsa, Tutulmuş olmasına rağmen mahkemeye ibad edilmekten kaçılmışsa bu defterler sahibi lehine delil teşkil etmez. Ya da bir önce söylediğimiz kanuna uygun tutulan, birbirini teyit eden ve kapanış tastığı yapılan değiller de sahibi lehine delil teşkil eder. Bu ayırımı... Daha önce de bir programda uzun uzun işlemiştik. Ticari defterlerin sahibiyle delil teşkil etme şartlarını. Bu programımızda da bunun tekrar etmiş olduk. Şimdi yıl sonu itibariyle yapılan işler var. Defterler kapatılıyor, beyanlar, bilançolar oluşturuluyor. Peki dönem sonu işlemleri nelerdir, neler yapılır? Bunlarla ilgili kısa Bilgi verdikten sonra bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden programımıza devam edelim. Şimdi dönem sonu işlemlerinin eczanelerle ilgili en önemli kısmı envanter işlemidir. Bu envanter işleminin yani yapılması gerekir. Yine yasada olan madde gereği fiili envanter dediğimiz ölçme, tartma, biçme yani sayım işleminin büyük marketler ve eczaneler için 3 yılda bir yapılabilirliğinden bahsedilir. Bu fiili envanter dediğimiz saymasın ama kaydı envanter her zaman yapılmalıdır. Düzenli şekilde yapılmalıdır. Ayrıca kaydı envanterin yapılmış, düzgün yapılmış olması bizi eczanelerin yarayan karası, miadı geçmiş ilaçlar sorununa karşı bedelini ödediğimiz halde rafta raf ömrünü tamamlamak durumunda olan ilaçlarla fazla karşı karşıya kalmayız ya da raf ömrünü tamamlamak durumunda olan ilaçları satın almayız. Çünkü bunların satılma süresi kadar bekletme oranında düşünerek hareket etmemiz gerekir. Bu bize sağlıklı envanter yapmanın bir başka avantajıdır. Sağlıklı envanter yapmanın yani stoklarımızı düzgün takip etmenin en önemli kısmı bir finansal planlama sorunudur ya da finansal planlama uygulamasıdır. Bu da bize bağlı, ilaç bir emtiadır işletme için. İşletmenin emtiaya bağlamış olduğu paranın ne kadarının hızlı döndüğünü, ne kadar hızlı dönerse işletme için o kadar realizasyonu gerçekleşmiş bir satış olursa iyidir. Çünkü bedeli ödenmiş, maliyetine katlanmış emtianın rafta durması, yani stoğumuzda durması, diğer bir anlamıyla atıl durması Bizim iyi finansal planlama, iyi stok planlaması, iyi satış planlaması yapamadığımızı gösterir ki stok bağlı durumda kalmak bir işletme için sağlıklı bir durum değildir. Hele hele hele öz sermaye yetersizliği varsa stok bağlanan ürün için, emtia için kredi kullanılıyorsa Alıp rafımızda durup satamadığımız ya da satma hızını iyi tespit edemediğimiz mal için Bir de finansman sorunuyla karşı karşıya kalırız. Finansman yükü yüklenmiş oluruz ki arzu edilen bir durum değildir. Gerçekleşen kar düşük kalır. Gerçekleşen maliyet ürün maliyetinin dışında diğer maliyetlerin içerisindeki finansman maliyeti karımızı azaltır. Belki de kar ettiğimizi zannettiğimiz bir üründen ya da işlemlerden Zarar etmiş oluruz, düzenli stoğumuzu takip etmiyorsak, envanterimizi takip etmiyorsak. Kısa bir ara, Z raporu kaldığımız yerden devam edecek. Saygıdeğer dinleyiciler. Dzielnie turnąc, selam götür, sevgilimin canım üzülmesin allamasın belki gelirim yarın canım hasret kimseye kalmasın, sevdalar ayrılmazım ayrılmazım yom as aşkın yemezar kazıldı gönüle hasret yazıldı Sevgi mezar kazıldı iki damla yaş süzüldü gözlerimin ılarını ılarını Mamla yaş süzüldü gözlerimin pınarına, pınarına Hasret kimseye kalmasın, sevdalar ayrılmasın, ayrılmasın Ben yandım, eller yanmasın, sevdanın aşkın var Yanmasın sevdanın aşklarına canarım. Kaldığımız yerden zer raporu devam ediyor saygıdeğer dinleyiciler sevgili yazıcı dostlar sevgili meslek mensupları muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız. Bu bölümde 2010 yılı için bazı pratik bilgileri asker ücretle ilgili düzenlemelerden bahsedeceğiz. Programımızın son kısmında 5 Aralık 2009'da 27.423 sayılı resmi gazetede yayınlanan 113 seri nolu katma değer vergisi genel tebliğ ile zayı olan mallarla ilgili olarak KDV uygulamasına değineceğiz. Bir sonraki programımızda anlatacağımız konuları hatırlatıp programımızı sonlandırmaya çalışacağız. 2010 yılı pratik bilgilerini kaldığımız yerden devam edelim ve ödememiz kısaca. Burada üst sınır, fiş düzenleme üst sınırı 680 TL'dir. 680 TL'nin üzerindeki satışlarımız için de satış fişi değil, fatura düzenlememiz gerekir. Yine doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlar için, 680 TL'ye kadar olan alımlarımız için, küçük demirbaşlarımız için gider yazılabiliriz. 680 TL ve yukarısı. Örneğin bir fotokopi makinesi alıp 500 TL'ye almışsak bunu direkt gider yazabiliriz. Ama bir fotokopi makinesi 800 TL'ye almışsak amortismana tabi tutmamız gerekir. Böylece amortismana tabi tutma sınırında 680 TL olduğunu söylemiş olduk. Konut kira gelirlerinde gelir vergisinden istisna edilen tutarın 2010 yılı için 2600 TL olduğunu belirtelim. Yine gelir vergisi mükelleflerinden %15 kurumlar vergisi mükelleflerinin ise %20 geçici vergi üzerinden vergi alındığını belirtelim. Yine bir enteresan uygulama, sözleşmelerdeki damga vergisi tutarına ve ücretlerdeki damga vergisi tutarını, ücretlerdeki, ücretlerdeki damga vergisi oranının %6.6'ya çıkartıldığını, sözleşmelerdeki damga vergisi oranının 1 Ocak 2010'dan itibaren Binde daha önceki yıllarda binde buçuktu binde 8.25 olduğunu hatırlatalım. İki temel damga vergisindeki değişiklik genellikle yakın zamana kadar bu oranlar fiksti ama 1 Ocak 2010'dan itibaren daha önce 6 olan, binde 6 olan damga vergisi oranı binde 6.6'ya çıkartıldı. Her türlü sözleşmeler, kira sözleşmeleri ve benzeri sözleşmelerde binde 7.5 olan damga vergisi oranı Binde 8.25 olduğunu da belirtelim. Bir başka bilgi motor taşıtlar vergisi dediğimiz verginin Ocak ve Temmuz ayında iki eşit taksitte ödendiğini ve 31 Ocak son ödeme tarihi olan 1 Şubat 2010 Pazartesi, Pazartesi günü olan ödemenin ilk taksinin yapılma son tarihi olduğunu ikinci taksitinin de Temmuz'da olduğunu hatırlatalım. Yine küçük bir hatırlama Belediyelere ödenen ilan ve reklam Kısaca tabela vergisi diye Adlandırılan tabela vergilerinin de Ocak ayı içerisinde Ödenmesi gerektiğini Hatırlatalım Demek ki Ocak ayı içerisinde Motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitiyle Tabela vergisi diye Bahsedilen tutarın Yani e e Reklam ve reklam vergisinin Ocak ayı içerisinde ödendiğini hatırlatmış olalım. Gelir vergisi oranları ya da gelir vergisi dilimlerinde küçük bir değişiklik oldu. 1 Ocak 2010'dan itibaren ondan bahsedelim. 8800 TL'ye kadar olan ücret gelirleri ya da gelir vergisiyle ilgili gelir dilimlerinin %15 8801'den 22.000 TL'ye kadar olanların %20 22.001 TL'den 50.000 TL'ye kadar olan %27, 51.000 TL ve fazlası için de %35 oranında gelir vergisi kesintisi uygulanacağını hatırlatalım. Bir değişiklik 1100 üzere asgari ücret Ocak ve Temmuz aylarında değişiyordu. Bu dönem 1 1 2010 31 10 2010 tarihler arasındaki asgari ücretin 729 TL bu brüt tutardır. 729 brüt de tutar. Ve 1 Temmuz 2010'la 31 Aralık 2010 tarihleri ise 760.50 TL brüt tutar üzerinde olduğunu hatırlatmış olalım. Saygıdeğer dostlarım, saygıdeğer dinleyiciler. Bir başka bilgi Sosyal güvenlik primine esas teşkil eden kazançların, biz buna eski dönemde SSK taban ve tavan tutarları diyorduk. Yeni dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu taban ve tavan tutarları, yine serbest çalışanların eski 2008 Ekim'den önce kısaca bağ kurulu diye tabir ettiğimiz çalışanların, ödeyeceği sosyal güvenlik primi için üst sınırın buna göre belirlendiğini düzenleme sonrası ve bunun da alt sınırı yani taban sınırı ve tavan sınırı olduğunu tavanın 1 Ocak 2010 ile 30 Haziran 2000 orasında üst sınır yani tavanın 4738.50 olduğunu, tabanın Asgari ücretle aynı tutar olduğunu yani 729 TL alt sınır olduğunu, üst sınırında 4738.50. Bu arada sosyal güvenlik priminin ödendiğini belirtelim. 1 Temmuz 2010 ile 31 12 2010 ki zamanı gelince tekrar hatırlatacağız ama şimdiden küçük bir hatırlatma yapalım. Asgari ücretin 760 TL.50 olduğunu, bunun da sosyal güvenlik priminin alt sınırı olduğunu, üst sınırının ise 4943.40 olduğunu hatırlatmış olalım. Bir diğer hatırlatmamız gereken kıdem tazminatı sınırları bunun içinde 1 Ocak 2010, 30 Haziran 2010, 2423.88 TL 1 Temmuz 2010 ile 31.12 2010 arasında da 2484 TL olduğunu Hatırlatmış olalım. Ocak ayında bir değişiklik asgari geçim indirimi denilen sistem neticesinde, biliyorsunuz eskiden fiş toplama ya da fatura toplama ya da katma değer vergisi iadesi diye tabir edilen bu şekilde halk arasında adlandırılan sistemin yerine ikame edilen asgari geçim indirimi tutarları ve bunlar da çalışanların durumuna göre Bekar, evli eşi çalışmıyor, bir çocuklu, iki çocuklu, üç çocuklu ve dört çocuklu olmak üzere asgari geçim indirimi tutarları oluşturulmuştu. Burada kısaca bekar, evli, bir çocuklu, iki çocuklu, üç çocuklu, dört çocuklu için tutarları sırasıyla bekar 54.68, evli eşi çalışmıyor 65.61, bir çocuklu 73.81. İki çocuklu 82.1, üç çocuklu 87.48, nihayetinde dört çocuklu 92.95 TL olduğunu, bu tutarların da yaklaşık yeniden değerleme oranında arttırıldığını, geçen seneye göre arttırıldığını belirtelim. Şimdi ikinci bölümün başında belirtmiş olduğumuz üzere, 113 Serinoğlu Katma Değer Genel Tebliği ile, 5 Aralık 2009'da 27.423 sayılı resmi gazetede yayınlanan zayı olan mallarda KDV uygulamasında bir değişiklik yapıldı. Peki bu değişiklik nedir zayı olan mallarda? Aynen çok kısa olacak şekilde bu 113 nolu tebliğle birçok şeyde değişiklik yapıldı. Ama zayı olan mallardaki KDV'nin indirim konusu yapılamayacağını, katma değer vergisi 30a c maddesine istinaden 30a c maddesi zayı olan mallarda KDV'nin indirim konusu yapılamayacağını yükle bağlamıştı. Bu hüküm üzerine 113 sayılı tebliğde zaya, zayı olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin imha tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait bir nolu KDV beyannamesinde ilave edilecek KDV satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplanan, çıkartılması gerektiğinden bahsetti. Biz miyadı geçmiş ilaçların vergi yasaları karşısındaki durumu, katma değer vergisi karşısındaki durumunu e, Temmuz ayındaki programımızda ve odamızın sayfasında, internet sayfasında hem işledik hem de makale konusu yaptık. Bu konuya ait de yine sosyal güvenlik kurumunca eksik ödenen ilaç bedellerinin ya da fatura bedellerinin KDV karşısındaki durumunu, vergi yasaları karşısındaki durumunu ayrıntılı olarak işlemiştik. Bunu da hatırlatalım. Bir sonraki programımızda, yani Şubat ayının son haftası çarşamba günkü programımızda vergi matrağından indirilecek giderleri, indirilmeyecek giderleri tekrar hatırlatarak programımıza başlayacağız. Ve yine o günkü gelişmelere göre, güncel olan konulara göre programımıza devam edeceğiz. Radyo Havan'da Bir Z programının daha sonuna geldik saygıdeğer dostlarım, sevgili dinleyiciler, sevgili dostlar. Programı kapatırken her zaman söylediğimizi tekrar edelim. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın. üştüm ya ban ellere Dalıp çıktım ateşlere küllere Yiğit demir gelardım sıra dağlara yollara çöllere Yardan diğer Rabb'in yol sor beni yarim yarim bul beni yarim yarim gör beni yarim, yarim. ah beni, beni sen kalem ol bende Yaz beni yarim yarim çiz beni yarim yarim sözü beni yarim yarim ağla ah, beni, beni sen kalem ol bende yaz beni yarim yarim çiz beni yarim, yarim. Chaz the vingney, adding, ah, the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 SOR BENI YARIM YARIM BUL BENI YARIM YARIM GÖR BENI YARIM YARIM AH BENI SEN KALEM OL BENDE kağıt. YAZ BENI YARIM YARIM Çiz beni yerim yerim ah, beni, çiz beni yerim yerim ah beni yerim Sen kalm oğl bende kal yaz beni yerim yerim çiz beni yerim yerim çiz beni yerim yerim ah beni ten kalem on bende kağıt Yaz beni yarim yarim Çiz beni yarim yarim Çöz beni yarim yarim Ah beni Zera bunu Hazırlayan ve